Kardeşler İslam'da tarikat yoktur Sözü yoktur Öyle şey olmaz Hasan Basri varken tarikat var değil bin İyad'ı nereye attın ya Ama Abdullah ibni Mübarek O da mübarek bir adam olduğu halde Niye tarikatlarda ismi geçmiyor Var halbuki o da var Çünkü Abdullah ibni Mübarek Antakya'nın fethinde şehit oldu Öyle kılıç kullanmak kolay değil Tesbihi ve kılıcı olan tarikat İslam'da vardır Yok diyenin kendisi yoktur. Tarikatın en büyük düşmanı iftirasına uğramış olan İbn Teymiyye'nin varisi olan ve bütün kitaplarını bize ulaştıran İbn Kayyım tarikat erbabıdır. İbn Teymiyye tarikatçı kendisi. Ama tarikatlar birbirleriyle savaşmaktan vakit bulup, ne hakikattir ne değildir diye uğraşamazlarsa, onu Allah düşmanı, bunu peygamber düşmanı, bunu zikrullah düşmanı, beyefendi de Allah Teala'nın bu tip işleri tanzim eden görevli meleği, kimin cennete, kimin nereye gireceğini tayin. Bir defa Allah'ın cenneti hakkında, cehennemi hakkında kafadan atmak kadar bir edepsizlik var mı? ya? Aişe gibi bir kadın, beni kurtaracak mısın ya Allah diye sorduğunda radıyallahu anha tabii, karıcığım seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun dedi mi herkes başının çaresine baksın orada dedi orada başının çaresine bak Ayşe işler zor orada zor zor zor demiş sevgili kızına bile dönüp de kızım sen hariç dememiş ama kızını nasıl sevindirmiş benden sonra çok beklemeyeceksin bana geleceksin merak etme kızım demiş ama cennete değil ha Toprağın altına hep beraber gidilecek